Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi Kardeşlerim, müminlerin iman sahiplerinin niteliklerinden onuncusu, el-vela vel-bera, yani dostluğa düşmanlıklar Allah için olması şeklindedir. İman sahiplerinin niteliklerinin en aşikar ve ayırt edici olanlarından birisi de, dostluklarının ve düşmanlıklarının sevgilerinin ve nefretlerinin Allah için olmasıdır. Yani onlar Allah için severler, Allah için bozul ederler. İman sahiplerinin akidesi şu iki büyük kaide üzerine bina demiştir. Birincisi sevgi, ikincisi buz. Sevgi kardeşlerim Allah'ı sevmek, onun emin resulünü, yüce kitabını, büyük dinini ve salih mümin kullarını sevmek, onları dost edinmek onlara destek olmak, zorlukta, kolaylıkta, sıkıntıda, rahatlıkta onları terk etmemek, canıyla, malıyla ve diliyle onlara yardım etmektir. Yoksa sadece kalpten duygular beslemek değildir. Akidenin ikinci ayağı olan buğz ise, kim olursa olsun Allah'ın düşmanlığına kim duymak, onlardan nefret etmek, onları küçük görmek, onları terk etmek, onlardan ve bütün söz ve amellerinden uzak durmak, canıyla, malıyla ve diliyle onlara karşı çıkmak, dollukta, darlıkta, sıkıntıda, rahatlıkta, kesinlikle onları sevmemek ve yetişen nesli de buna göre eğitmek ve yönlendirmektir. Buranın altını bir çizmek istiyorum. Bu ders gerçekten çetin bir ders. Allah Azze ve Celle hakkıyla nasip etsin bizlere. Sevgi ve buğzu Allah'ın ve Resul'ün istediği şekilde kendimize tatbik ettiğimiz gibi yetiştirdiğimiz neslimiz de buna göre eğitmek ve yönlendirmek de Aslı olandır. Tıpkı şu an Yahudilerin çocuklarına İslam düşmanlığını ettikleri Müslümanlara düşmanlığı öğrettikleri gibi. Elbette ki biz onlara çocuklarımızı Yahudi düşmanı yapmayacağız ancak Yahudi inancının düşmanı yapacağız. Yahudi amelinin düşmanı yapacağız. Ve bu şekilde onları eğiteceğiz, yönlendireceğiz, terbiye edeceğiz. Çünkü kardeşlerin dostluk ve düşmanlık akidesi dinin temel esaslarından. Tevhid konularının en önemlilerinden ve onun gerektirdiği şeylerden birisidir. Dinin bir rüknüdür. Kişinin Müslümanlığını ve kafirliğini belirleyen inanç meselelerinin en tehlikelilerinden birisidir. Vela ve bera dediğimiz dostluk ve düşmanlık, bu büyük dinin sadece teferruatla ilgili basit meselelerinden birisi değildir. Aksine küfürden kurtuluş ve İslam'a giriş ancak halis tevhidin bir rüknü olan, bu rüknün tahakkukuyla gerçekleşir. Müminlerle ve Müslümanlarla dostluk ancak ve ancak kafirlere ve müşriklere düşman olmakla yani onlardan biri olmakla gerçekleşir. Çünkü bu iki mana bir arada bulunamaz. Bunlar asla bir araya gelemeyecek olan birbirine zıt iki şeydir. Dostluk ve düşmanlık. Bunlardan biri kalbe yerleştiği zaman onun zıttı oradan çıkar. Yani sevgi girdiği zaman düşmanlık çıkar. Düşmanlık girdiği zaman sevgi çıkar. Bunlardan birisi zahil olup yok olduğu zaman hemen onun yerini diğeri alır. Çünkü Allah'ı sevmek onun dostlarını ve sevdiklerini de sevmeyi gerektirir. Nitekim bu sevgi şeytana, onun izinden gidenlere ve onun taraftarlarına buğz etmeyi de gerektirir. Karşıt iki tarafın sevgisinin bir arada bulunması imkansızdır. Kardeşlerim bu hususlarda Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Maide suresi 51. ayet Ey iman edenler, Yahudileri ve Teala'nın buyruklarıdır. Lütfen kulak kesilelim. Ey müminler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar, birbirlerinin taraftarıdırlar. İçinizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Mümtehine suresi 21. ayet: Ya amenu la tattahizuu uduvvi ve ileyhim Fakat keferu hak. Ey iman edenler, benim düşmanlarımı da sizin düşmanlarınızı da dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri, inkar ettikleri halde siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Nâzıllah. Tevbe Suresi 23. ayet: "Ey ve Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, iman etmiyorlar, küfrü tercih ediyor istiyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile olsa dost edinmeyin sizden kim onlar dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendilerdir. Gene aynı surenin Tevbe suresinin 71. ayetinde ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Tebaraka ve Teala: "Vel mukminun vel mukminat ba'duhum li ba'di bil ma'ruf ve yanhawna ani'l munkar <gülüyor> ve yuqimuna's salate Allah hakim." Mümin erkekler ile mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, alıkoyarlar. Namazı dostları kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahiptir. Böyle olmayanlara rahmet etmeyecektir Allahu Teala. Bunu buyurmakta Rabbimiz Azze ve Celle. Maide suresi 55. ayette ise şöyle buyurmakta. İnnema veliyyukumullahü <Sessizlik> ve rasulühü vellezine amenu vellezine yuqimunus salata ve yu'tunez zakata ve hum raki'un Sizin dostunuz veliniz ancak Allah'tır Resulüdür namazı hakkınca kılan zekatı veren Allah'a boyun eğen iman eden kimselerdir. Kardeşlerim bu hususlar hakkında Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şöyle buyrukları var. Onlardan ilki Alvani'nin sahihasında gelmekte. Taberani, Begavi, şerhud üstünde Sünnede, Tayalisi, Ahmet İbni İbni Şerbi ve Hakim'de rivayet etmekte Hasan bir hadis. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk Allah için düşmanlıktır. Allah için sevmek Allah için buğz etmektir. Bir diğer hadisinde Ebu Davud da nolu Genel hadiste şöyle buyurmakta. Kim Allah için sever, Allah için buğz ederse, Allah için verir, Allah için men eder, vermez, engellerse imanını tamamlamış olur. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gene İmam Bukhari'nin iman kitabında 15 numaralı hadiste şöyle buyurmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biriniz beni çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Evet, imanın göstergesi Allah'ı ve O'nun sevdiklerini sevmektir kardeşlerim. Burada ona işaret edilmekte. Gene İmam Muhayri'nin İman kitabında 16 numarayla tahriyye edilen hadiste şöyle buyurmaktadır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın lezzetini tatmış olur. Üç şeyden birincisi Allah'ı ve Resulünü diğer her şeyden daha çok sevmek. İkincisi sevdiği kimseyi sadece Allah için sevmek. Ve üçüncüsü Allah'ını küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi nefret etmek. Allah bizleri onlardan yapsın Azze ve Celle. Bu üç hasleti kendisinde bulundurup iman lezzetini talan kullarından kalsın. Yani, kardeşlerim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam gene Ebu Davud'un 4832 numarayla tahriş ettiği bir herhalde şöyle buyurmakta. Mü'minden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yani arkadaşın sadece mümin kimse olsun. Devamında da yemeğini sadece takva sahibi olan kimseyiz. Takva sahibi yani emir ve yasaklara riayet eden, emirleri yerine getirip yasaklardan sakınan mümin kimseler yemeğini yesin buyurmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nesai'nin 4159 numarayla tahrik ettiği bir hadiste Cerir radıyallahu anh'tan bize aktarılıyor. Şöyle buyurmakta diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan beyat alıyordu onun yanına geldim. Dedim ki ey Allah'ın Rasulü, uzat elini de sana biat edeyim. Bana istediğin şartı koş sen bilirsin. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'a ibadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Müslümanlara nasihat etmen ve müşriklerden ayrılman şartıyla senden biat alıyorum. Öyleyse kardeşlerim, buraya kadar gördüğümüz zaten şu anlaşılmakta. Gerek siyaset dünyasından, gerek sanat, gerek spor dünyasından, gerek ekonomi, gerekse teknoloji alanlarında boy gösteren gayrimüslim kimselere asla ve kat'a sevgi gösterilmez. Dostluk beslenmez. Onlara benzemeye çalışılmaz. onlara aramıza mesafe konulur. Onlara muhabbet duyulmaz. Bilakis onlara ve yaptıklarına, inançlarına buğuz edilir, nefret edilir. Mesafeli durulur. Kardeşlerim, İman sahipleri dostluk ve düşmanlıkta insanları üç kısma ayırırlar. Onlardan birincisi dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar. Bu kimseler Allah'a Rabbi olarak, onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber olarak iman eden, dinin sembollerini bilip onlara inanarak ihlaslı bir şekilde amel eden, Allah'ın emirlerine ve peygamberin emirlerine boyun eğen, Allah'ın yasaklarından ve peygamberin yasaklarından sakınan, Allah için seven Allah için bu ve düşmanlık eden halis müminlerdir. Dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar. Bütün Müslümanların da bunları sevmeleri, yardım etmeleri, nerede ve hangi asırda yaşamış olurlarsa olsunlar, onlara dostluk beslemeleri vaciptir, gereklidir. Evet, dostluk ve düşmanlıkta insanların ikinci kısmı, bir yönden sevgi ve dostluğa layık oldukları halde, başka bir yönden düşmanlığa layık olanlardır ki, bunlar asi, isteyankar Müslümanlardır. Bunlar hakkında hem sevgi hem de düşmanlık duyguları beslenir. İman, itaat ve takvalarından dolayı sevilirler. Küfür ve şirkin altına kalan masiyet ve günahlarının dolayı da buğz edilirler. Uzak dururlar, nefret edilirler. Mesela amellerinin bir kısmı salih amel, bir kısmı kötü amel olan. Bazı vacipleri ihmal edip küfür sınırına varmayan bazı haramları işleyen Müslümanlar bu kısma dahildirler. Bu gibiler için yaptıkları iyilikler olanda dostluk beslenir. Yaptıkları kötülükler kadar da düşmanlık beslenir. Ayrıca bunlara nasihat etmek, onların işlediği bir kötülüklere sükut etmemek gerekir. Aksine onlara iyilikler emredilir, kötülükler engellenir ve yasaklanır. Haramlarından, isyanlarından vazgeçinceye ve kötülüklerini terk edinceye kadar cezalandırılırlar ve azarlanırlar, kınanırlar. Kardeşlerim, insanların dostluk ve düşmanlık Açısından üçüncü kısmı ise düşmanlığa ve mutlak buza nefrete müstahak olanlardır. Ki onlar Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, dinsizler, putperestler, mecusiler ve münafıklar gibi farklı gruplara mensup olsalar bile küfür ve zındıklarını açıkça ortaya koyan halis kafirlerle onların peşinden giden ikiz mezheplerin ve laikçi partilerin mensuplarıdır. Bu grubun içerisinde yeni ortaya çıkan deist kimseleri de, deist isimlendirilen kimseleri de dahil edebiliriz. Ki onlar güya Allah'ı kabul ediyorlar da onun dışındaki hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Dinini kabul etmiyorlar, peygamberini kabul etmiyorlar, kitabını kabul etmiyorlar. Kardeşlerim bu hüküm yani düşmanlık ve mutlak buğuz hükmü İslam'a mensup olup da tekfir edilmeler yani kafir kabul edilmelerini gerektiren fiiller işleyen mürtet kimseler için uygundur. Mesela İslam'a tamamen aykırı bir fiili işleyen veya ibadet ederken Allah'ın kullarından herhangi birini ona ortak koşan veya Allah'tan başkasına dua etmek veya Allah'tan başkasına yardım dilemek, Allah'tan başkasına tevekkül etmek, kurban kesmek veya adakta bulunmak gibi ibadet çeşitlerinden herhangi bir ibadeti onlar için yapan veya Allah'a ve Resulüne veya dinine söven veya farz namazları inkar ederek ya da küçümseyerek terk eden yahut da dinin bu asla uygun olmadığı inancına kapılarak bunu hayattan koparan kimseler kendilerine hüccet ikamesi yapıldıktan yani gerekli deliller gösterildikten sonra da bu tavırlarına ısrar ederlerse düşmanlığa ve mutlak buğza müstahak olurlar çünkü onlar mürtet kimselerdir. Hatta Müslümanların böyle mürtet kimselerle cihad etmeleri onları sıkıştırmaları ve onların yeryüzüne bozguncuk yapmalarına fırsat vermemeleri gerekir. Kardeşlerim iman sahipleri hiçbir hal ve şartta kâfirlere muvafakat göstermez. Yani onları ve inançlarını onaylamaz, uygun görmez, razı olmaz ve uyuşmaz. Çünkü onlara gizli veya açık bir şekilde muvafakat etmek küfürdür. Açıktan değil de gizlice muvafakat etmeleri de küfürdür. Çünkü bu bir itikadi münafıklıktır. Ancak gizlide değil de açıkta muvafakat etmek, yani gizli nefret etmek, razı olmamak, çirkin görmek inancına sahip olduğu halde açıktan aleni olarak onları onaylıyormuş gibi, onlardan razıymış gibi davranmaya gelince bunun iki çeşidi vardır. Lütfen buraya dikkat edelim. Bunun iki çeşidi vardır. Bir, bu muvafakatın, onaylamanın, razı oluşun sadece sözlü bir tehditle değil de dövmek, öldürmek, işkence etmek gibi bir zorlama sebebiyle olması bu muvafakatı onaylamayı reddettiği zaman tehdidin hemen gerçekleşeceğinin kuvvetli bir ihtimal haline gelmesi durumunda kalbi imanla dolu olduğu ve iman hakikatine kesin imana devam ettiği halde kalbiyle değil ama sadece diliyle razı olduğunu beyan etmek, muvafakat etmek bu durumda bir Müslüman tekfir edilmez. Yani kafir diye adlandırılmaz. Ancak bunda mutlaka dövme, öldürme ve işkence gibi bir zorlama varsa bu durumda onlara razı olduğunu beyan etmek ama kalben onlardan asla razı olmamak durumunda böyle bir Müslüman tekfir edilmez. Gizlide değil de açıkta muvafakat etmenin ikinci çeşidi ise kafirlerin egemenliği altında olmadığı halde içinden onlara muhalefet etmesine rağmen görünürde onlara muvafakat etmek. Yani onlardan razıymış gibi onların yaptıklarından hoşnutmuş gibi davranmak. Bu liderlik sevdası veya makam ve mevki arzusu yahut mal veya arazi elde etmek veya menfaatlerine, çıkarlarına zarar vereceklerinden korkmak gibi dünyevi bir maksat olabilir. Bir kimse bu maksatla kafirlerle dostluk kurar, onların batıl fikirlerini savunur veya sessiz kalır veya onların nizamlarına uyar, onları razı etmek, dünyalık elde etmek, rahat etmek, dünyada sinniye kavuşmak için onların kanunlarını tatbik ederse Bununla ibadet tevhidinin rükünlerinden birini terk etmiş olur ki bu rükün Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık rüknüdür. Bu rüknü terk etmek kardeşlerim dinden çıkmayı ve küfür gerektirir. İçinden çirkin bulması ve onlara nefret beslemesi şer'i da delalet ettiği gibi kendisine hiçbir fayda sağlamaz. İşte bu nokta kardeşlerim gördüğüm kadarıyla Müslümanların bir çoğunun sınıfta kaldığı bir nokta. Onların egemenliği altında olmadığı halde dünyevi menfaatlerine bir zarar gelmesinden korkarak onların inançlarına razı olmak, nizamlarına uymak, kanunlarını tatbik etmek, iman tevhidenin rükunlarından olan el-vela vel-bera, terk etmek. Dolayısıyla dinden çıkmaya gerektiren bir rükununu ihmal etmek demektir. Çok dikkat etmek lazım. Evet kardeşler, iman sahipleri düşmanlık akidesiyle iyilik Adalet ve ihsanı birbirinden ayırt ederler. Bunlardan biri olmak diye ifade edilen kafirlere düşmanlık, onlara sözle veya fiille kötülük yapmak, zarar vermek ve onlarla ilişkilerimizde dinimizin koyduğu kuralları ve şartları çiğnemek anlamına gelmez. Dinimizin koyduğu şartlar ve kurallar, kalbi sevgi ve meyletimi olmaksızın adaletli davranmak ve iyilik yapma esasına dayanır. İslam dini bizimle onlar arasında, Müslümanlara da fayda verecek karşılıklı yarar ilişkisine izin verir. Bizimle veya dinimizle savaşanlara ve bizi yurdumuzdan çıkartanlara yardım edenlere değil de harbi olmayıp iyi ilişkiler içerisinde bulunan bazı kafir topluluklara dinin aleyhine olmayacak şekilde müsamahalı davranılmasını İslam kabul eder. Hikmet sahibi şeriat koyucu allah Teala savaşçı olmadıkları müddetçe Hepsine iyi muamele yapılmasını emreder. Bu onlara dostluk ve sevgi beslemek anlamına gelmez. Buranın altını bir daha çizelim. Dine ve Müslümanlara savaşmadığı, onların aleyhinde bulunmadığı sürece gayrimüslim kimselere iyi muamele etmeyi Allahü Teala emreder. Ancak onlara iyi muamele etmek demek onlara dostluk ve sevgi beslemek anlamına gelmez. Yaptıklarını onaylamak anlamına gelmez. Onların inançlarını ve amellerini hoş görmek anlamına gelmez. Çünkü iyilik ve ihsanda bulunmak şeriatın yasakladığı sevgi ve dostluğu gerektirmez. Müslümanlarla ve inançlarıyla savaş halinde bulunan kafirlere gelince onlarla ilişki kurmak şer'an dinen icma ile haramdır. Kardeşlerim, çok çetin bir konu dinin nürkünlerinden, en önemli nürkünlerinden birisi. El-vela el bera yani Dostluk düşmanlık. Sevdiğimiz ve düşman olduğumuz kimselerin sınırlanışından çok önemli bir kaide. allah Teala bu usta bizlere muvaffak kısım. Hakkınca öğrenen, kalbinde yerleştiren ve gereğince amel eden kullarına kısım. Ebu'l-Gavlihâdâ Estağfirullahil-azîmâli veleyküm veleyh-saîr-el-mü'menîn Sübhânekeallâhüm <gülüyor> ve bihamdik. Eşhâdü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfirullahil-kâb-ı tûb آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين